Taavuz billahi minash shaytani raciim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu venestagfiruhu venauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehtedihillahu fele ve men yedlil felaha Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne astaghal hadisi kitabi Allah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'â ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fîn Allah izin verirse bugünden itibaren fıkh siyre Sire kitabından Ahmet Ferid'in fıkh siyre kitabından e, derslere devam edeceğiz. Mukaddimesinde bazı Siyer'e dair güzel bilgi ver, vermiş müellif. E, oradan ihtisar ederek biraz özetle geçelim. Profesör Doktor Ekrem Umeri, Ekrem Ziya el-Umeri'nin malumunuz Medine Toplumu diye e, Siyer'e dair bir kitabı var. E, böyle sahih rivayetlerden seçme güzel bir kitap. Oradaki görüşlerinden, e, oradaki sözlerinden bir alıntı yaparak başlayalım. Öncelikle yapılması gereken sahih rivayetlere dayanmak ve bunlara öncelik tanımaktır. Yani Siyer konusunda. Sonra Hasen rivayetlere dayanılır. Bundan sonra İslam'ın başlangıç döneminde... Müslüman toplumla ilgili gelişmelerin tarihi çizelgesini ortaya çıkarmak için zayıf rivayetlerin herhangi bir yönden desteklenenleri esas alınır. İki rivayetin birbirine ters düşmesi durumunda sürekli kuvvetli olan tercih edilir. Herhangi bir yönden desteklenmeyen veya teyit edilmeyen zayıf rivayetlerden ise sadece hakkında sahih veya hasen rivayet bulunmadığı için arada bir boşluk gibi duran dönemler açısından yararlanılır. Ancak bunların da inançta, yani akidede veya şer'i bir ilkeyle, fıkhi bir hükümle ilgisinin olmaması şarttır. Müellif burada imkan ölçüsünde olayları birbiriyle bağlantılı bir şekilde vermeye çalışmak için hakkında sahih rivayet olmayan yerlerde İbni Hişam'ın siyiretine başvurduğunu belirtiyor. O da İbni Hişam'da İbni-i Sakın öğrencisidir ve İmam Malik'in çağdaşıdır. Dolayısıyla o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberlik güneşinin ışıklarını saçtığı döneme yakın bir dönemde yaşamıştır. İmamlar onun yani İbn İsak'ın bu alanda öncülük ettiğini ifade etmişlerdir. İbn Seyyid en Nas Uyunül Eser'de İbn İsak'ın hayat hikayesini, biyografisini verirken ilim sahiplerinin onunla ilgili sözlerini de aktarmıştır. Bunlardan bazıları şöyle İbn-i Şihabe Zühriye Megazi'den yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarından soruldu. Bu konuda insanların en bilgilisi İbn-i dedi. i̇bn Adi de şöyle demiştir. Onun hadislerini inceledim. Naklettiği hadisler içinde zayıf olduğu üzerinde kesin hüküm verilebilecek bir hadise rastlamadım. Bazen hata etmiş veya başkalarının hata ettikleri gibi tereddüte düşmüştür. Sika, güvenilir kişiler ve imamlar ondan rivayette bulunmaktan kaçınmamışlardır. İbn-i İshak rivayetinde sakınca görülmeyen la sebih birisidir. El-Umeri yine şöyle diyor. Bu açıklamalar büyük bir öneme sahiptir. Sadece i̇bn Adi'nin bilinen konumu veya onun ravileri sıkı olarak kabul etmek için ağır şartlar ileri sürmesi dolayısıyla değil. Yani i̇bn Adi e, ravileri değerlendirme konusunda müteşeddit bir muaddis olması sebebiyle değil. Aynı zamanda rivayetlerin iyice tetkik edilmesi sonucu varılmış olmasından dolayı da Önemlidir diyor. Evet. evet. Muhammed bin İshak. Müellif bu kitapta rivayetlerin en sayı olanlarını bulmaya çalıştım diyor. Arkasından da bunlardan çıkarılacak ibretlere, öğütlere yer verdim. Bununla birlikte sözü bıhtırıcı bir şekilde uzatmaktan da Açıklamaları yarım bırakacak derecede kısa tutmaktan da kaçındım. Böylece insanları Allah'a çağıran davetçi kardeşlerimin ve bu değerli ilmi öğrenmek isteyenlerin önlerine eğitime yönelik derli toplu bir metot ortaya koymaya çalıştım.'' diyor. Bu metodu ve bu medresenin ilkelerini asıl belirleyen kişi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve onun sahabeleridir. Bu medresede eğitim gören ve bu mübarek nebevi metoda göre hareket edenler ise insanlar için çıkarılmış olan hayırlı bir ümmet ve insanlığın kendilerine mensup olmakla övüneceği bir nesildir. Bu nesil cihatta, fedakarlıkta, cesarette, cömertlikte, mertlikte, davette, sabırda, kişilerin ve toplumların övülmesine vesile olacak diğer bütün alanlarda en güzel örnekleri sergilemişlerdir. Bu nesil İslam üzere ve İslam için eğitim görmüştür. Onlar Allah'ın dinini ayakta tutmuşlar, Allah'ın dini de onları ayakta tutmuştur. Her bir sahibi kendi zatında bir efsaneydi. Onların her biri için bu kitap gibi bir kitap yazılsa yeridir. İslam'ın yüceliği ve insanların hayatlarında ne gibi köklü değişiklikleri yapabileceği onlarla ortaya çıkmıştır. Niçin olmasın ki? Bu Allah'ın kullar için uygun gördüğü metottur. Bu araştırmanın içerdiği konular arasında Musab bin Umeyr, Hamza bin Abdülmuttalip, Abdullah bin Revaha, Cafer bin Ebi Talip, Ali bin Ebi Talip, Haram bin Milhan, Amir bin Fuheyre gibilerin, Allah hepsinden razı olsun, ve onlar gibi pek çok kimsenin hayat hikayelerinden kısmen söz edeceğiz. Onlarla din ayakta kalmış, Yüce Allah, mümin kullarını onların vasıtasıyla yeryüzünde güç sahibi kılmıştır. İslam'a sıcak bakan, İslam'ı laiklik, komünizm, kapitalizm gibi beşeri sistemlere tercih eden, ama kendilerini dini hakim kılmak ve alemlerin Rabbinin bayrağını yükseltmek için gereken fedakarlık ve gayreti hazırlamayan kitlelere, Allah'ın yardımı ulaşmaz. Allah Azze ve Celle'nin yardımı ancak şu ayette sözünü ettiği kişilere ulaşır. Allah Azze ve Celle Mayda 54. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü, Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirecektir. İşte bu nesil ve zaman Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde saydığı nitelikleri kazanmasını sağlayacak bir terbiyeden geçerse, o zaman Allah'ın yardımı kendilerine ulaşır ve hakimiyet Allah'ın dininin ve seçkin kullarının olur. Allah Azze ve Celle'nin ilahi sünneti böylece tecellide gelmiştir. Bununla birlikte Allah kafirleri helak etmeye ve beşeri sebepler olmasa bile kendi dinini hakim kılmaya güç yetirebilir. Nitekim bir ayette Muhammed Suresi 4. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah dileseydik onlardan öç alırdı. Ancak sizi birbirinizle imtihan etmek için böylediler. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle davetçilerin herhangi bir çabası olmadan da insanları doğru yola eriştirme gücüne sahiptir. Bu konuda secde 13. ayetinde şöyle buyuruyor. İsteseydik her nefse hidayetini verirdik. Fakat Allah Azze ve Celle her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Birçokları Allah'ın sağlam şeriatını uygulamadan uygulamadan tatbikten kaldıran zalim yöneticilere karşı savaşa girişilebileceğini insanların nefis terbiyeleri ve Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmeleri için eğitimleri işiyle de eğitimlemeleri işiyle de bundan sonra uğraşılacağını zannediyorlar. Halbuki bu metot Kur'an'ın metoduna terstir. Kur'an metoduna göre savaş önce nefislerde başlamalıdır. Bu da nefislerin şirkten ve günahlardan arındırılması, yalnız Allah'a kul kulluk etmeye yöneltilmesi ve ibadetlerle teskiye edilmesiyle olur. Allah Azze ve Celle Ra'd Suresi 11. ayetinde Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyuruyor. Diğer bir ayette de Nur Suresi 55. ayetinde Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onlarda yeryüzüne hükümran kılacağını, onlar için seçip beğendiği dinlerini onların lehine güçlendirip yerleştireceğini ve korkularından sonra onları güvene kavuşturacağını vaat etti. Çünkü onlar bana ita ibadet eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler inkar ederse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır buyuruyor. Davetçilerin görevi insanları Allah'a kulluk etmeye yöneltmektir. Sahabiler peygamberlerin ve elçilerin görevi olan bu görevi iyi anlamışlardı. Ribi bin Amir Perslerin kumandanı Rüstem'in yanına girdiğinde şöyle demişti. Allah bizi isteyen kullara kulluktan çıkarıp, Allah'a kulluğa ulaştırmamız, dünyanın darlığından kurtarıp genişliğine kavuşturmamız, çeşitli dinlerin zulümlerinden kurtarıp İslam'ın adaletine ulaştırmamız için görevlendirdi. Buna taberi tarihinde rivayet eder. İşte peygamberlerin ve onları izleyenlerin yolu buydu. Yani cahiliye toplumuna karşı hemen ilk günden itibaren silaha sarılmak ve siyasi sloganlar atmak değildi. Ancak doğru bir eğitime Geceyi namazla, gündüzü oruçla geçirmeye, sonra da bayrağı yüceltmek ve amaca ulaşmak için gereken fedakarlığı göstermeye çağrıydı. İnsanları Allah'a davet edenler tarafından da yolun uzak ve zor olduğunun, davetin bir merhaleden sonra başka bir merhaleye gireceğinin, davet merhalelerinin her birinin kendine uygun kulluk görevlerinin olduğunun açıkça bilinmesi gerekir. Sahabelerin Mekke'deyken devletlerinin ve yaptırım güçlerinin olmadığı sırada, Yerine getirmeleri gereken kulluk görevi insanları açıktan Allah'a davet etmek, bu konuda eziyetlere, alaylara, işkencelere ve yalanlamalara katlanmaktı. Bu dönemdeki kulluk görevlerinin arasında savaştan el çekmek, namazı kılmak ve zekatı vermek de vardı. Kur'an ile Medine fethedilince Ensar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e ikinci beyatı yapınca ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere hicret etmelerini emredince Çocukları, malları, yakınları, aşireti bırakarak dinini kurtarmak, Müslümanları güçlendirmek, Medine-i İslam devletini kurmak kulluk görevi olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederek orada devletini kurunca ve gücünü artırınca Allah azze ve celle cihada izin verdi. Bunun üzerine cihat, çarpışma, Allah'ın vaadinin gerçekleşmesi için kafirlerin kanlarını akıtmak, canlarını almak kulluk görevi oldu. Ardından zafer ve fetih gerçekleşti. İnsanlar kitleler halinde İslam'a girmeye başladılar. Buna göre davet merhalelerini bilmek, her bir merhaleyle ilgili davet prensiplerini ve o merhalede yerine getirilmesi istenen kulluk görevini anlamak zorunludur. Şüphesiz bu İslami uyanış gençliği açısından balık için su, diğer canlılar için de hava ne kadar önemliyse o derece öneme sahiptir. Acelecilik ve yapılanların meyvelerini bir an önce toplama arzusu insanın tabiatına yerleştirilmiş bir özelliktir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 37. ayetinde insan adeta aceleden yaratılmıştır buyruluyor. Habba bin Eret radiyallahu Mekke'de uğradığı şiddetli eziyetlerin akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek bizim için dua etmeyecek misin, bizim için yardım dilemeyecek misin demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a davet edenlerin mutlaka imtihan edileceklerini ve bazı musibetlerin başlarına geleceğini bildirmişti. Bu arada ona İslam'ın üstün geleceğini ve zafere ulaşacağını da müjdelemişti. Daha sonra insanlara hakim olan özelliği ortaya koyarak şöyle buyurmuştu. Fakat siz acele ediyorsunuz. Zamanımızdaki aceleciler de bazen silahlı çatışmaya girmek için acele ediyor ve zafere yakın olduklarını, İslam'ı hakim kılmak için zamanı kısaltacaklarını zannediyorlar. Halbuki kendilerinin bu arada Allah'a davet işini geriye bıraktıklarını bilmiyorlar. Böylece yaratılmışların efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırı bir tavır takınıyorlar. Ya da parlamento yolunu ve siyasi metotları seçiyor ve bu yolun kolay yakın bir yol olduğunu, bu yolun en kısa zamanda kendilerini gayelerine ulaştıracağını sanıyorlar. Bu yolda çok fazla fedakarlığa, insanları yetiştirmek ve arındırmak için büyük binalar yapmayı amaçlayan geniş çaplı harcamalara gerek olmadığını sanıyorlar. Sanıyorum Cezayir tecrübesi bu yolun önü kapalı ve gayeye ulaştırmayan bir yol olduğuna en açık delilidir. Bunun yanı sıra bu yol peygamberlerin Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun izlediği takip ettiği bir yolda değildir. Biz kardeşlerimizi Davetin merhalelerini ve her bir merhalede yerine getirilmesi gereken kulluk görevlerini öğrenmeye çağırıyoruz. Bunun yanı sıra onları dinin üstün geleceğine kesin olarak inanmaya ve bunu yakinen bilmeye çağırıyoruz. Allah Azze ve Celle Tebe suresi 33. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a ortak koşanlar istemese de hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Safat suresi 173. ayetinde de ve hiç şüphesiz üstün gelecek olanlar da bizim askerlerimizdir buyrulur. Yeryüzünde Allah'ın askerleri bulununca onlara Yüce Allah'ın yardımı mutlaka iner. Dolayısıyla davetçilerin görevi davayı tebliğ etmekle birlikte yeryüzünde söz sahibi olmaya layık olacak ve kendileri vasıtasıyla Müslümanların bayrakları yükselecek nesli yetiştirmektir. Bunun savaştan el çekme, namazı kılmak, zekatı vermek, iman ve cihad eğitimi almak aşamasında bulunan İslami uyanış gençliği şunu bilmeli ki, savaştan el çekmek, kalbini cihad sevgisinden, ona olan arzudan, malı ve canı Allah için feda etme duygusundan arındırmak demek değildir. Sahih bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim savaşmadan veya içinde bunu arzulamadan ölürse bir tür nifak üzere ölmüştür. Bunu İmam Müslim rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini öğrenmenin bazı faydalarını burada saymak gerekirse, birincisi birçok Kur'an ayetinin iniş sebebinin öğrenilmesi bu sayede mümkün olur. Bu da ayetlerin anlaşılmasına, onlardan hüküm çıkarılmasına, onların indiği şartları ve ortamı zihinde tasavvur etmeye yardımcı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifler içinde aynı şey söz konusudur. Yani siretin öğrenilmesiyle, bazı hadislerin hangi sebeplerle, ve ne gibi şartlarda söylendiğinde anlamak, öğrenmek mümkün olur. İkincisi, siret bilgisi davetçiler ve Allah yolunda cihad edenler için faydalı bir azıktır. Geçmişte gösterilen büyük gayretler, dini yüceltmek, alemlerin Rabbinin bayrağını yükseltmek için aktılan kanlar hakkında bilgi edinmeleri, bu dine girmenin sağladığı nimetin değerini, bu dine mensup olmanın ve ona davet etmenin, onun bayrağını yükseltmek için cihad etmenin ne büyük bir şeref kazandırdığını bilmeleri... Onların gayret ve kararlılıklarını artırır. Üçüncüsü, siret kendi başına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden bir mucize ve peygamberliğinin delillerinden bir delildir. Nitekim İbn Azim da şöyle der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük sireti üzerinde düşünen birisi onu kaçınılmaz olarak doğrulamak zorunda kalır. Çünkü sireti onun Allah'ın gerçek bir rasulü olduğuna şahitlik etmektedir. Onun siretinden başka bir mucizesi olmasaydı bile mucize olarak ona yeterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini inceleyen bir kimse zaten onun birçok mucizesi hakkında da bilgi edinmiş olur. Şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri onun doğruluğuna olan imanımızı ve kendisine karşı sevgimizi artırmaktadır. Dördüncüsü, siretin öğrenilmesiyle İslam'ın ve Müslümanların yücelmesini sağlayacak yolun öğrenilmesi mümkün olur. Yüce Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiği sırada insanların durumu, daha önce herhangi bir peygamberin gönderildiği en kötü dönemden de daha kötüydü. Öyle ki Allah bu haliyle yeryüzüne bakmış ve Arap olanlarına da olmayanlarına da kadap etmişti, öfkelenmişti. Peygamberi davet nasıl başladı? Sonra bir merhaleden diğer bir merhale, merhaleye nasıl geçti? Sonuçta Allah onun vasıtasıyla dinini ve Müslümanların üzerindeki nimetini nasıl tamamladı? Bu konulara siret öğrenmekle... E, bu sorulara cevap bulunmuş olacaktır. Beşincisi, sahabileri insanlığa öncülük etmeye layık hale getiren özelliklerinin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları nasıl eğittiğinin öğrenilmesi bu yolla mümkündür. Bu ise onları sevmeye, gidişatlarını almaya, metotlarını, menheşlerini almaya ve yollarını izlemeye yöneltir. Altıncısı, değerli ashab ile birlikte yaşamak ve yaratıkların en hayırlısıyla sohbet mutluluğuna erişmek mümkün olur. Onların sevinmeleriyle sevinir, onların ağlamalarıyla ağlarız. Onların elde ettikleri başarılarla gözlerimiz aydınlanır. Şüphesiz gerek sevinç anında ve gerekse darlıkta uzun süre sohbet etmek sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. İşte bu şerefli sireti öğrenmenin bereketlerinden birisi de budur. Bu aynı zamanda iman bağlarından bir bağdır. Çünkü bir kimse... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe ve kendi nefsinden de daha çok sevmedikçe mükemmel imana kavuşamaz. Yedincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siretini öğrenmek, ruhu besler, temiz kalpleri gıdalandırır, fısk ve günahlara dalmış kimseler, basit filmler, değersiz tiyatroları seyrederek, çirkin işleri ve günahları görerek beslenirken bizim güzel bilgiler aralarak gıdalanmamızın mümkün olmasını sağlar. Her nefis kendine göre olan şeylerden gıda alır. Herkes de ne için yaratılmışsa kendisine o kolaylaştırılır. Sekizincisi, sireti öğrenmek, Müslümanların birçok fıkhi hükmün dayanağını öğrenmesine, eğitimle ilgili dersler çıkarmasına ve şer'i siyaseti anlamasına imkan sağlar. Bir komutan, komutanlığın nasıl olması gerektiğini öğrenebilmek için sireti öğrenmeye muhtaçtır. Bir asker de askerliğin nasıl olmasının gerektiğini öğrenebilmek için siret öğrenmeye muhtaç kalır. İnsanları Allah'a çağıran davetçiler de Allah'a davetin nasıl olması gerektiğini öğrenebilmek için sireti öğrenmeden edemezler. Aynı şekilde eğitimciler de eğitimin nasıl olması gerektiğini öğrenebilmek için yine sirete müracaat etmeye zorundadırlar. Dokuzuncusu bu yolla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğünü, Yüce Allah'ın onu insanlardan nasıl koruduğunu, Bedir, Ahzab ve Huneyn savaşlarında meleklerin nasıl inip onunla birlikte çarpıştıklarını, Uhud olayında Cibril aleyhisselam ve Mikail aleyhisselamın nasıl inerek bizzat onu savunduklarını öğrenmek mümkün olur. Onuncusu, bu yolla zaferin ve yenilginin sebeplerini öğrenmek mümkün olur. Zaferin sebeplerinden bazıları Allah'a güven, ona dayanmak, tevekkül, ona boyun eğmek, tazarru ve zafere ulaştıracak sebeplere yapışmak ama bu sebeplere güvenmemek, zaferin ancak Allah katından geleceğine iman etmektir. Yenilginin sebeplerinden bazıları da Uhud olayında olduğu gibi, dünyalığa ilgi duymak ve Huneyn olayında olduğu gibi sayının çokluğundan dolayı zaferin Allah'tan olduğunu unutmak ve gurura kapılmaktır. 11. Sireti öğrenmek, Müslüman fert ve toplum için belirlenmiş yaşayış tarzıdır. İslam şeriatını anlamada bulunmaz bir yardımcı, Yeryüzünün şahit olduğu en mükemmel yaşayış tarzının en doğru şeklini gösteren en büyük bir tablodur. Çünkü siret peygamberlerin en üstünü ve bütün insanlığın efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tarihtir. Evet bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siretini öğrenmenin faydalarından bazılardır. Ancak hepsi bu kadar değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılan rivayetleri incelemede karşılığını Allah'tan beklediğim bir gayret sarf ederek... Bunları topladım. Ancak rivayetlerin yer aldığı kaynakların tümünü tespit ettiğimi ileri sürmüyorum. Fakat en azından özlü bir şekilde ve biraz önce mukaddime içerisinde ifade ettiğim üzere hadisin sahih, hasen veya en azından rivayeti pek sağlam olmamakla birlikte zayıflığın nispeten telafi edilebilen türde zayıf bir hadis olduğuna işaret etmekle yetindim. Evet. Müellifin mukaddimesinden özet kısım böyle. Siretin başlangıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefli nesebi konusuyla giriş yapılıyor. Şüphesiz peygamberler yaratılış ve ahlak bakımından insanların en mükemmelleri oldukları gibi nesep yönünden de en şereflileridirler. Bu yüzdendir ki Heraklius Ebu Süfyan bin Harbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebini sorarak onun aranızda nesebi nasıldır demişti. Ebu Süfyan da o bizim içemizde yüksek bir nesebe sahiptir cevabını vermişti. Bunun üzerine Yüz şunu söylemişti: Ben sana onun nesebinden sordum, sen onun sizin içinizde üstün bir nesebe sahip olduğunu söyledin. İşte peygamberler bu şekilde kendi kayınları arasında yüksek bir nesebe sahip olmak sahip olarak gönderildiler. Dış demir kapı kapalı galiba. Peygamberlerin kısaları arasında geçen Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin Şuayb Aleyhisselam'a söyledikleri söz de bu konudaki delillerdendir. Allah Azze ve Celle Hud Suresi 91. ayetinde şöyle buyuruyor. Dediler ki yakın çevren olmasaydı seni mutlaka taşlardık. Diğer bir delil de Salih Aleyhisselam'ın kavminin onu öldürmek üzere görüş birliği yaptıklarını söylediği şu sözdür. Nemil Suresi 49. ayetinde bildiriliyor bu. Muhakkak gece ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim... Sonra velisine, biz onun ailesinin öldürülüşünde bulunmadık ve gerçekten biz doğru söyleyenleriz diyelim. i̇bn Haldun, peygamberliğin alametleriyle ilgili açıklamasında şöyle demiştir. Onların alametlerinden biri de kavimler içinde saygın bir aileye mensup olmalarıdır. Peygamberlerin içinde bütün üstünlüklere en layık olan da onların soncular ve efendileri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun nesebinin üstünün hakkında sahih rivayetler nakledilmiştir. Bunlardan biri, Müslim'in Vasile ibnül Esgâh radıyallahu anh'ten rivayet ettiği şu rivayettir. Vaila dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüce Allah, İsmail oğullarının arasından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarının arasından da Kureyş'i seçti. Kureyş'in içinden oğullarını seçti. Beni de oğullarının içinden seçti. Evet. Müslimin kendi rivayetinde hadisin şu ziyadesi vardır. Allah İbrahim oğulların arasında İsmail'i seçti. Nevevi diyor ki: Şafii mezhebinin alimleri bunu Kureyş'in dışındakilerin onlara denk olmadıklarını, Haşim oğullarını ve Muttalip oğullarının dışındakilerin onlara denk olmadıklarına delil saymışlardır. Buna göre sahip bir hadiste ifade edildiği üzere onlar yani Muttalip oğulları ve Haşim oğulları aynı konumdadırlar. Kureyş'in üstünlüğü hakkında Ümmü Hani'den merfu olarak şu rivayet nakli bilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. <Gülüyor> Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. <Gülüyor> Yüce Allah Kureyş'i yedi özellikle üstün kılmıştır. On yıl kendisine ibadet etmeleriyle üstün kılmıştır ki bu süre içinde Kureyş'ten başka ona kulluk eden yoktu. Fil olayında müşrik olmalarına rağmen kendilerine yardım etmekle üstün kılmıştır. Haklarında Kur'an'dan bir sure indirmekle üstün kılmıştır ki onlardan başkasının adı bu surede geçmemiştir. Bu surede Kureyş'in güvenlik ve esenliği için yani Lilâf-ı Kureyş suresidir. Ayrıca peygamberlerin aralarından çıkmasıyla hilafetin kendilerine verilmesiyle Kabe'nin örtüsüyle ilgenme yani hicabe görevi ve hacılara su dağıtma sikaye görevlerinin kendilerine verilmesiyle üstün kılmıştır. Evet. Bukhari bunu Tarihül Kebir'de rivayet ediyor. Hakim Müstecek'te sayıh olduğunu söylemiş. Hafızı de rivayetin hasen olduğunu söylüyor. Elbani bunu sayıhada naklederek hasen olduğunu belirtmiş. İbn Hazm da Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kasım Muhammed'dir. Babası Abdullah'tır. Onun babası Abdülmuttalip'ti ki asıl adı Şeybetül Hamt'ti. Onun babası Haşim'di ki onun asıl adı Amr idi. Onun babası Abdümenaf'tı. Asıl adı Muğireydi. Onun babası Kusay'dı. Asıl adı idi. Onun babası Kilab, onun babası Murre, onun babası Ka'b, onun babası Lüey, onun babası Galib, onun babası Fir, onun babası Malik, onun babası En Nadr, onun babası Kinane, onun babası Huzeyme, onun babası Müdrike, onun babası İlyas, onun babası Mudar, onun babası Nizar, onun babası Ma'at onun babası Adnan'dı. Nesebe hakkında üzerinde herhangi bir şüphe olmayan doğru bilgiler, yani üzerinde ittifak edilen e, silse buraya kadardır. Adnan şüphesiz Allah yolunda kurban edilmesi istenen ve Allah'ın peygamberi olan İsmail Aleyhisselam'ın soyundandı. O da Allah'ın dostu ve elçisi İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allah'ın salatı Efendimiz Muhammed'in adı geçen iki peygamberin ve bütün nebi ve rasullerin üzerine olsun. İbn-i Kesir Rahimallah'da şöyle demiştir. Burada bilinmesi gereken şudur ki İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan iki büyük erkek çocuk dünyaya gelmişti. Birisi Hacer'den dünyaya gelen İsmail, diğeri de daha sonra Sare'den dünyaya gelen İshak'tı. İshak'ın soyundan da Yakup dünyaya geldi. Nitekim Allah Azze ve Celle Hud Suresi 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Karısı da ayaktaydı ve bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Yakub ise diğer kolların diğer kolların kendisine nispetildiği İsrail'dir. Yani İsrailoğulları denmesi Yakub Aleyhisselam'a nispetendir. Ee, İsrail, Yakub Aleyhisselam'ın ismi. Peygamberlikte onun soyundaydı. Onun soyundan çok sayıda peygamber gelmiştir. Öyle ki kendilerine peygamberlik veren ve Risaletle onları mümtaz kılan Allah'tan başkası onların sayılarını bilmemektedir. İsrailoğullarından gelen peygamberler Meryem oğlu İsa ile son bulmuştur. İsmail Aleyhisselam'a gelince Araplar onun soyundan gelmiştir. Allah'ın izniyle ileride açıklayacağımız üzere çeşitli kabileleriyle bütün Araplar onun soyundan gelmişlerdir. Onun soyundan peygamber olarak sadece peygamberlerin sonuncusu, efendisi, dünya ve ahirette bütün insanlığın övgüsü olan önce Mekkeli sonra Medineli Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip bin Haşim el-Kuraşi sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Bu şerefli koldan ve sıcak daldan söz edilen parlak cevherden, ışık saçan inciden, gerdanlığın en değerli orta taşından başka bir peygamber çıkmamıştır. O da bütün herkesin kendisiyle övündüğü, kıyamete kadar öncekilerin de, sonrakilerin de kendisiyle kıpta ettiği kişi ve insanlığın efendisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışındaki özelliklere gelince, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın teni kırmızıya çalan, Açık beyaz renkteydi. Geniş alındıydı. Gözlerinin siyahları koyu siyah ve iriydi. Aleykümselam ve rahmetullah. Göz kapaklarının kirpik bitiminin doğuştan siyah olduğu da söylenmiştir. Dişleri hafif seyrekli Sakalları sıktı ve göğsünü dolduruyordu. Geniş omuzluydu. Topukları ve ayak tabanları enliydi. İnce ve uzun veya kısa ve enine biri değildi. Saçları hafif dalgalıydı. Saçlarını omuzuna doğru uzatırdı. Konuştuğu zaman adeta öndüşlerinin arasından bir nur çıkıyormuş gibi oluyordu. Kafası ve eklem yerleri iriydi. Yüzü yuvarlakçaydı. Göğsünden göbeğine kadar bir çizgi halinde uzanan kıllar vardı. Yürüdüğü zaman adeta yukarıdan aşağı iniyormuş gibi kuvvetli adımlarla yürürdü. Yüzü on dördündeki ay gibi parlardı. Güzel sesliydi. Yanakları düzgün ve yumuşaktı. Ağzı büyükçe idi. Göğsü ve karnı aynı hizadaydı. Yani göbeği şişkin değildi. Omuzları kollarının dirsekleriyle bilekleri arası ve göğsünün yukarı yukarıları kıllıydı. Bilekleri uzundu. El ayaları genişti. Topukları etli değildi. İki kürek kemiği arasında çadır düğmesi veya güvercin yumurtası gibi peygamberlik mührü vardı. Yürüdüğü zaman adeta yer onun için dürülürdü. Ona kavuşmak için hızlıca yürürler fakat kendisinin de yorulmadığı görülürdü. Önceleri saçlarını düz bir şekilde tarayarak sarkıtıyordu, sonra ortadan bölmeye başladı. Saçlarını ve sakallarını tarardı. Her gece yatarken uykudan önce her bir gözüne üçer kere olmak üzere sürme taşının tozuyla sürme çekerdi. Evet. Tirmizi Şemail'de e, rivayet ediyor. Nevevi Teslibül Esma ve Luga'da e, İbn-i Hacir Asgalan Fethül Bari'de. Dört kısmı Müslüm'ün babında geçmiştir bu özelliklerin. Beyhakinin Delail'in nübüvvesinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaratılış özellikleriyle ilgili olarak detaylı bilgiler bulunuyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatları hakkında bilgi veren bazı hadisleri de görmekte fayda var burada. Rebiya bin Ebi Abdurrahman'ın şöyle söyledir rivayet edilmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarından söz ederken şöyle dediğini duydum. Halkın içinde orta boylu biriydi. Ne çok uzun ve ne de kısaydı. Kırmızıya çalan beyaz renkte bir teni vardı. Açık beyaz veya esmer değildi. Kıvırcık ve kısa saçlı olmadığı gibi düz ve uzun saçlı da değildi. Saçları dalgalı, mütedil idi. 40 yaşındayken kendisine vahiy geldi. Kendisine vahiy gelmeye başlamasından sonra 10 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de kaldı. Ruhu alındığında başında ve sakalında toplam 20 kadar beyaz kıl yoktu. Rebiya dedi ki onun bir tüyünü gördüm kırmızı renkteydi. Sorduğunda kokudan dolayı kırmızılaştığı söylendi. Yani kullandığı kokudan dolayı kırmızılaştığı söylendi. Bu rivayeti Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bera radıyallahu anh şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yüz olarak en güzeli olduğu gibi ahlakça da en güzelleriydi. Ne ince uzun boylu ne de kısa boyluydu. Bu da Bukhari ve Müslim rivayeti. Ebu İshak'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Beraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kılıç gibi miydi diye soruldu. O hayır aksine onun yüzü ay gibiydi dedi. Bu da Bukhari, Tirm Bukhari ve Tirmizi tarafından rivayet ediliyor. Abdullah bin Ka'b'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ka'b bin Malik'in Tebük Savaşı'ndan geri kalması olayından söz ederken şöyle söylediğini duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde yüzü sevinçten şimşek gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevindiğinde yüzü adeta ayın bir parçasıymış gibi parlar, parıldardı. Biz de bunu sevinçli olduğunu e, bu durumundan anlardık. Bukhari rivayet ediyor bunu. Bukhari ve müslimin diğer bir rivayetinde Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını düz bir şekilde tarayarak sarkıtırdı. Müşrikler saçlarını ortadan böler, kitap ehli ise düz tarayarak sarkıtırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine herhangi bir emrin gelmedi uslarda yani vahyin gelmedi uslarda kitap ehline uymayı tercih ederdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de saçlarını ortadan bölmeye başladı. Yani burada e, kafirler arasında da bir derecelendirme olduğunu e, gösteriyor bu rivayet. Çünkü Nebi aleyhisselatü vesselam kendisine vahiy gelmeyen konularda, Müşriklerdense yani kitapsız kafirlerden ise kitap olana benzemeyi tercih ediyordu. Ama e, burada şey var hocam. Daha sonra vahiy mi gelmiş ki ortadan ayrılıyor? Nasıl çıkıyor? Allah'u alem. <gülüyor> Allah'u alem. O anlaşılıyor. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle söyledi rivayet edilmiştir. E, burada şey de olabilir. E, müşriklere muhalefet için de olabilir. Yani müşriklerin değişik tavrını gördüğünden dolayı da olabilir. Allah-u Alem. Ya vahiy geldi ya gömüyoruz. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in avucundan daha yumuşak bir ipe veya ibrişime dokunmuş değilim. Ve asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha güzel bir koku da koklamış değilim. Bunu da Bukhari rivayet eder. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtüsü içindeki bir genç kızdan daha hayalıydı, daha utangaçtı. Bukhari'nin rivayeti yine bu. Müslim ve Tirmizi'nin rivayetinde Cabir bin Semure radıyallahu anh'ın şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzı büyükçeydi, gözlerinin beyazı biraz kırmızıya çalıyordu. Topukları etli değildi. Nevevi şöyle demiştir. Ravi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iri ağızlı olduğunu söylemiştir. Çoğunlukta böyle demiştir. Rivayetlerden çıkan sonuç budur. Araplar bunu bir beğeni vesilesi olarak görür ve küçük ağızlıları beğenmezlerdi. <gülüyor> Salebin büyük ağızlı denirken kast edilen geniş ağızlı anlamı olduğu sözünde ifade edilen hususta budur. Salep meşhur lügat alimlerindendir. Semir ise söz konusu ifadeyle kişinin iri dişli olduğu anlamının kast edildiğini söylemiştir. Ebu Tufeyl'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bugün yeryüzünde benden başka onu gören bir adam kalmadı. Ravilerden El Cüreyri dedi ki onu nasıl gördün diye sordum. Şöyle dedi. Beyaz tenli, düz, yuvarlak yüzlü ve orta bir şişmanlıktaydı. Yani ne zayıf ne şişmandı. Bunu Müslüm'ün fedail babında rivayet ediyor. Bera radıyallahu anh'ın şöyle söyler rivayet edilmiştir. Zülüfleri olanlar arasında... Kırmızı hulle içinde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha güzel birisini görmedim. Saçları omuzlarına doğru sarkmıştı. İki omuzun arası genişti. Kısa veya uzun boylu değildi. Müslim ve Tirmiz'i rivayet ediyor bunda. Ali Radıyallahu anh de şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun veya kısa boylu değildi. Avuçları ve ayak tabanları genişti. Başı iriceydi. Eklem yerleri de iriydi. Mesrubesi yani göğsünün göbeğine doğru uzanan kıl çizgi uzundu. Yürüdüğü zaman adımlarını büyük büyük atar ve adeta yukarıdan aşağıya doğru iniyormuş gibi yürür. Ayaklarının yere kuvvetli bir şekilde basardı. Ondan sonra da önce de ne önce ne sonra bir benzerini görmüş değilim. Bunu Tirmizi Şemalinde rivayet etmiş. Elbani'de sahip olduğunu söylemiştir. Ayşe radiyallahu anhâ da Şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yaptığınız gibi öyle hızlı hızlı konuşmazdı. O konuşurken anlaşılır bir şekilde konuşurdu. Hatta yanında oturan birinin ezberleyebileceği şekilde kelimeleri birbirinden ayırırdı. Evet. İsimleri ve künyelerine gelince bu konudaki rivayetler şöyle. Rübeyr bin Mut'im radiyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Benim beş adım var. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben Allah'ın küfrü mahvetme vesilesi kıldığı mahvediciyim. mahiyiyim yani. Ben insanları ayaklarının altında toplayacak toplayıcıyım. Yani haşirim, haşrediciyim. Ve ben kendinden sonra peygamber gelmeyecek olan sonuncuyum. Hafız i̇bn Hacer şöyle demiştir. İfadeden anlaşıldığına göre bu sözüyle benim bana özel beş adım vardır. Benden önce kimseye bu adlar verilmemiştir. Yahut ''Benim adlarımın başta gelenleri bunlardır ya da geçmiş ümmetlerde meşhur olan adlarım bunlardır.'' demek istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü isimlerinin tamamını saymak amacıyla söylememiştir. Kadıyat şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adları kendisinden önce kimseye verilmemiş olması itibarıyla kendine has kılmıştır. Ancak bazı Arapları kahinlerin ve hahamların o zamanda adı Muhammed olan peygamber gönderileceğini haber verdiklerini duyunca... Çocuklarını Muhammed olarak adlandırıyorlardı. Sözledilen peygamberlerin kendi çocukları olmasını umarak bu adı çocuklarına veriyorlardı. Söylendiğine göre bunlar altı kişiydi, yedincileri yoktur. Kadı, yani kadı Yaz böyle demiştir. Süheylide Erravda'da, Erravdülülf isimli siyer kitabında şöyle söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce Araplar içinde üç kişiden başka Muhammed olarak adlandırılan biri bilinmiyordu. Bu üç kişi de şunlardı. Muhammed bin Süfyan bin mucaşi, Muhammed bin Uhayha İbnül Cülah, Muhammed bin Humran bin Rabi'a. Bu sözü Süheyliden önce Ebu Abdullah bin Haluye, Leyse adlı kitabında söylemiştir. Ancak Muhammed adını taşıyanların sadece bu kadar olduğu iddiası kabul edilebilecek bir iddia değildir. Çünkü bu adı taşıyanların listesi ayrı bir cüz içerisine verilmiştir ki sayıları 20'ye bulmaktadır. Ancak bazılarının adları birden fazla anılmıştır. Bazılarında adlarının öyle olup olmadığında tereddüt vardır. Bundan bu isim alanların 15'i aşmadığı ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu bilgi e, o kadar önemli bir bilgi ki aslında. Mesela bundan e, birkaç sene önce, bir 5-6 sene, hatta 10 sene oluyor her herhalde. Yani o kadar olmamıştır da 6-7 sene oluyor. Mehdilik iddia eden birisi vardı. Ankara'da Ebced hesabıyla, Kur'an-ı Kerim ayetlerini falan Ebced hesaplayarak e, ismi Bünyamin'di. Kendisinin e, Mehdi olduğunu iddia ediyordu. Biz ona e, Mehdi hakkındaki rivayetlerin isminin Muhammed bin Abdullah olacağını söylediğimizde, bunu gösterdiğini söylediğimizde, o da şunu söyledi. E, ona bakarsan dedi, İsa Aleyhisselam da dedi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müjdelerken ismi Ahmet diye müjdelemiştir. Fakat Ahmet olarak kimse bilmiyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduktan sonra Peygamber olduktan sonra Ahmet ismini kendisi açıklamıştır. Daha önce kimse bilmiyordu dedi. Şimdi de ben şimdi açıklıyorum diyor. Benim adım dünyam ne ama diyor. Mehdi benim bak şimdi açıklıyorum diyor. Bana Mehdilik görevi verdikten sonra açıklıyorum diyor. Bu e, birincisi Ahmet ismi Araplar tarafından biliniyordu. Yani ilk doğduğu zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet ismi veriliyor fakat Allah hikmeti gereği bu ismi saklıyor. Çünkü e, son gelen peygamberin diğer bir isminin Muhammed olacağı da bildiriliyor. Çünkü Tevrat'ta e, Muhemmenna diye tahrif ettikleri ismin aslı Muhammed'dir. Onlar İbranice bir kelimeye aynı epçet çevirmek için M Muhammed ismini e, Bimatmat diye e, çevirmişlerdir. İbranice diline aynı epçet bir ismi değiştirmişlerdir. Muhammed ismiyle meşhur olduğu için e pek çok kimse bakın bu rivayette oğullarının adını Muhammed koymuşlar. Yani bir peygamberi biliyorlar. Ahmet ise Nebi Aleyhisselatü ehli kitap tarafından bilinen ismi onların şerinden korumak için yani diğer Muhammedlerle karıştırılmaması için Allah Azze ve Celle hikmeti gereği bu ismi saklamıştır. Çünkü ehli kitap rahiplerinden birisi bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu diyerek bir kahinlikte bulunuyor. Çabuk araştırın. Kore içerisinde Ahmet isminde bir çocuk dünyaya gelmiş mi diye. Ebu Nuaym Delailü’nübübe kitabında rivayet ediyor bunu. Bey Haki’nin Delailü’nübübe’de de geçiyor ve e, geliyorlar, bakıyorlar ki Haşim oğullarından Ahmet isminde bir çocuk dünyaya gelmiş. Yani bundan haberdarlar. El kitap bunu biliyordu. Gizli falan değil. Ahmet ismine gelince e, Ahmet ismini de İncil’de e, İlya ismiyle aynı epcet değerinde. İlya kelimesiyle değiştirmişler. Yine İbranice'ye. Çünkü Arapça ismi hoşlanmıyorlardı. İlkçılıkları gereği kendi dillerine aynı epçetlerinde çevirmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ben Allah'ın küfrü mahvetme vesilesi kıldığı mahvediciyim, mahiyim sözü hakkında şöyle denmiştir. Bununla kastedilen küfrün Arap yarımadasından silinmesidir. Ancak bu konuda kesin bir şey söylenemez. Çünkü Ukeyl ve Mamer'in rivayetlerinde, Allah benimle kafirleri mahveder denmiştir. Bu konuda küfrün ortadan kaldırılmasının bağlıların yani kafirlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağı anlamı kastedilmededir şeklinde bir açıklama yapılabilir. Bu arada burada sadece Arap Yarımadası'nın kastedilmiş olabileceği izahı ise küfrün bütün bellelerden kaldırılmış olmaması dolayısıyladır. Burada çoğunluk esas alınarak böyle bir ifadenin kullanıldığı da söylenmiştir. Veya anlatılmak istenen şudur. Onun vasıtasıyla küfür ortadan kalkmaya başlar ve zaman içinde zayıflayarak Meryem oğlu İsa zamanda yani onun yeniden dünyaya döndüğü zamanda tamamen yok olur. O cizyeyi kaldırır ve Müslüman olmaktan başka hiçbir şeyi kabul etmez. Ben insanları ayakları arkasından toplayacağı toplayacağım, haşredeceğim. Yani benim izim üzere toplanırlar. Yani o insanlar insanlardan önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşredilir. Bu açıklama bir başka rivayette geçen, insanlar benim topuklarım üzere, benim arkamdan haşredilir ifadesine uygun düşmektedir. Burada ayak ile zaman da kastedilmiş olabilir. Yani benim iki ayağım üstüne kalktığım zaman haşir alametlerinin, yani toplanma alametlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar haşredilirler. Bu da kendisinden sonra bir başka peygamber veya başka bir şeriat gönderilmeyeceğine işarettir. Ben sonuncuyum ifadesine gelince Yunus bin Yezid Zühri'den naklettiği rivayette şu ziyadeye yer vermiştir. Ben kendisinden sonra peygamber olmayan sonuncuyum. Allah onu rauf, yumuşak kalpli ve rahim olarak adlandırmıştır. Merhametli olarak adlandırmıştır. İmam Beyhaki Delail'ün nübüvede Allah onu rauf ve rahim olarak adlandırmıştır sözü hakkında şu açıklamayı yapmıştır. Bu söz Zühri yani hadisin ravilerinden olan İbn-i Zühri tarafından hadise eklenmiş bir sözdür. Ben derim ki gerçekte de öyledir. Bu sözle herhalde Bera'a suresinin yani Tevbe suresinin son kısmına işaret etmek istemiştir. Kendinden sonra peygamber olmayan ifadesinin de ravi tarafından, raviler tarafından eklenmiş bir ifade olduğu anlaşılmaktadır. İlim adamlarının ortak görüşüne göre onun Kur'an'da yer alan adlarından bazıları şunlardır. Şahit Mübeşşir yani müjdeleyici, En-Nezirul Mübin yani apaçık uyarıcı, Edda'i ilallah Allah'a davet eden, es münir aydınlatıcı kandil. Yine Kur'an'da geçen bazı adları da şunlardır. El-Müzekkir uyarıcı, el er rahme rahmet, En-Ni'me el nimet, El-Hadi doğru yola yönelten, Eş-Şehid el şahit, El-Emin güvenilir, El-Müzemmil örtüsüne bürünen, El-Muddessir elbisesine bürünen. Gibi. Daha önce Amr bin As'ın naklettiği hadis hakkında hadiste hakkında mütevekkil yani Allah'a güvenen tevekkül eden adı da geçmişti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yine onun meşhur olan adları arasında şunlar vardır. El-Muhtar seçilmiş, El-Mustafa arındırılmış, Eşşefi şefaat eden, El-Müşeffe şefaat ettirilen, Es-Sadıgul Masduk hem doğruyu söyleyen hem sözü doğrulanan, bunun yanı sıra i̇bn Dihye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adlarına dair özel bir eserinde şöyle demektedir. Bazıları şöyle söylemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adlarının sayısı Yüce Allah'ın adlarının sayısı kadar yani 99'dur. Fethül Bari'de naklediyor bunu i̇bn Dihye'den i̇bn Hacer. Rahmet Peygamberi, Tevbe Peygamberi adlandırmaları da onun adları arasında geçenlerdir. Müslim Ebu Musel Eşari radiyallahu anh'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda kendisini çeşitli adlandırır, adlandırır ve şöyle buyururdu. Ben Muhammed'im, Ahmed'im, Mukaffi'yim yani bütün peygamberlerin sonuncusuyum. Haşir'im yani insanlar benim ayaklarımın arkasında toplanırlar. Tevbe peygamberiyim ve rahmet peygamberiyim. Nevevi şöyle söylemiştir. Tevbe peygamberi, rahmet peygamberi ve merhamet peygamberi ibarelerinin anlamları birbirine yakındır. Bunlarla kastedilen ise şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevbe imkanını getirmiş ve karşılıklı ilişkilerde merhameti yerleştirmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kendi aralarında merhametlidirler. Yine şöyle buyuruyor. Sonra iman edip birbirlerine sabır tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhamet tavsiye edenlerden olmak. Belet suresi 17. ayet. Bir hadiste de ve savaş peygamberiyim denilmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad etmek üzere gönderilmiştir. Evet. Nebevi bunu sahih Müslim şerhinde söylüyor. Bugün burada e, bırakalım inşallah. Kureyş'in Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adını tahrif etmeleri. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer adları konusuyla devam edecek. Daha sonra e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi, doğum sırasında meydana gelen olaylar e, siyer konusuna bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik ve'el hamd leke ve astagfiruke ve, ve tu ileyk